Üçler kendini yaşar çaldın kapı kapanır Sonunda İçinde bir sen Bulursun Büyümüş anlamış yorgun Uyutmak için Elimden geleni yapıyorum, farkındasınız umarım. <Gülüyor> İzlediğiniz <gülüyor> bahsedip de bunu bir daha dinlememek olmaz. <Gülüyor> Şu müziği yapan insanlar yerinde durabilir mi? Hani tembel bir milletiz cümlesi vardır ya sakız gibi çiğnenen. Şu müziği yapan yerinde durabilir mi? Ve tembel olduğu iddia edilen millet at üstünde o kadar yolu gitmiş, değil mi? Yani. başlaması gerekenleri, nasıl yapması ve nereden başlaması gerektiğini bilmesine rağmen, kılını kıpırdatmayan kişidir. Bugün, Türk milletine çalışkan diyemediğimiz gibi, tembel de diyemeyiz. Tembellik yapmayıp, gözden geçirelim yargımızı. Bu ülkede ne yapılması, nereden başlanması, nerede kaldığımızı bilen kaç kişi tanıyorsunuz? Kararsızların günden güne çoğaldığı bir ülkede tembellikten bahsedilemez. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi yürürken düşünür gece yürüyüşü İbrahim Paşalı bizimdir diyerek devam ediyoruz. Hatta zaten dördün kulağında hemen. <Gülüyor> Söze bu kadar geç başlamanın Elbet bir nedeni var Birincisi Saat Dördü aşmışken Yani Tepeyi aşmışken Ve Birçok insanı Şu vakte kadar Bize eşlik eden birçok insanı Uykuya emanet etmiş iken Biraz meydanın meydanı Hani gece yaraları bütün meydanlar Başkalarınındır ya Mesela sabahın Sanıyorum 5.30-6 sularında Belki görmüşsünüzdür, görme imkanı bulmuşsunuzdur Kimi meydanlarda askeri kamyonlar olur Daha sabahın ilk ışıklarında, örneğin Üsküdar Meydanı'nda, Tarihi Mihrimah Sultan Camii'nin tam karşısında sabah namazı cemaatinin dağıldığı, O dakikalarda, vapur iskelesinin daha açılmadığı, Denizin tabiri caizse daha uyanmadığı, Belki birkaç aç martisesi, eski hantal askeri bir kamyon ve daha yeni açan tost ekmeği poşetlerini Yeni kesen uykulu adamların hemen yanında bitiveren, o günkü sigara ihtiyacını artık kaç paket alması gerekiyorsa kendisine sipariş edilen sigaralarla birlikte alan askerler ve hazır vakit varken sıcak süt ve çay ile ve sıcacık poğaçalarla yapılan o kahvaltılara tanık olabileceğiniz Kimi küçük meydanlar, kahveler kitabı var. Hatırlıyorum. Salah bir Mesela bir meydanlar kitabı olsa, Anadolu'nun farklı yerlerinde, birçoğu birbirine ikiz kardeş gibi benzeyen, mutlaka bir çayıcı, mutlaka. Neredeyse dakikası dakikasına e, camiye nereden gittiği, nasıl gittiğini ezberleyebileceğiniz şayet 3 sabah orada, o iskemlede oturursanız. Kaçta ve nasıl gittiğini görebileceğiniz yaşlılar. Belki nasip olur. Öyle sabahın ilk ışıklarıyla daha güneş doğmadan ve sabah namazı cemaatinin, ki küçük bir cemaattir o. Ben mesela bir Manisa yolculuğu sonrasında, ilginçtir, hayatımda şöyle bir şey yaşamamış idim. İstanbul'a sabahın ilk ışıklarıyla inmiştim, daha doğrusu daha güneş doğmadan gelmiştim. Ve yokuşa tırmanırken Köy yokuşu belki aylardır yıllardır tırmanırım Farklı saatlerde Manisa'dan geldiğimi mi haber aldılar ne bilmiyorum Önce yaktı bir Laz amcanın Coşkulu içten bir selamına karşılık geldim Onunla uyandım o bir nevi benim için İstanbul'a hoş geldin manasındaydı. Hayret, bu nereden çıktı derken aradan 50 metre geçmemişken bu defa ortaya açtı bir cami cemaatinin yine selamıyla karşılanmış idim. Bunlar yok değil, bunlar var. Ve biz işte taa en başta saat 23 sularında konuşmaya başladığımızda parantez içinde şunu da söyleyeyim sabah kadar burada durmam gerekmiyor. Kendim istediğim için duruyorum. Duyguları nerede kullanacağız? Sorusunu sorarken bunu tabi bir kişisel gelişimci kişisel Gelişim eğitimcisi gibi sormamıştım Yani size bazı formüller ezberletmek niyetiyle O budur, şu şudur, o odur Demek için sarf etmemiştim o cümleyi Sadece bir şeye dikkatinizi çekmek istemiştim Bu cümlede çok fazla şey harfi çıktı galiba Bir şeye dikkatinizi çekmek istemiştim O da şu Şöyle söyleyeyim, Oscar Wilde'ın Son Vasiyeti adını taşıyan bir kitap vardır. Oscar Wilde'ın Son Vasiyeti. Böyle anlatmaya çalışayım. Çünkü bana çok ibretlik gelir o. Çok önemli gelir daha doğrusu. Yaşadığımız günleri, modern zamanları anlamak noktasında şahsen ben çok faydasını gördüm diyebilirim bir roman ve bir araştırmanın ürünü ve tamamen bir kurgu sonuçta. Her edebiyat eseri gibi. Peter Akroyd ünlü bir eleştirmen ve roman yazarı. Bu romanın da yazarı o. Oscar Wilde'nin son vasiyetini anlatan da o. Oscar Wilde'nin Yükseldiği günden, şöhret olduğu günden sonrasını anlatan bir roman bu. Ve ölümüne kadar bir nevi onun hayatına ışık tutmaya çalışan bir roman. Tabi Oscar Wilde ismini belki birçoğumuz Dorian Gray'in portresiyle duyduk. Ya da birçoğumuz için sadece bir fotoğraf, efemine bir fotoğraf. Belki birçoğumuz bu efemine fotoğrafı gördüğünde yüzünü ekşiterek benim gibi ya da rahatsız olarak hani bir insanın bir kusurunu görmek istemezsiniz de gözünüzü, yüzünüzü çevirirsiniz ya. Belki böyle karşılaştınız. Çünkü bana sorarsanız Oscar Wilde müthiş saf bir adam. Evet, konuşmanın en başında bir anekdot aktarmaya çalışmıştım. Kimi adamların okuduğu son kitabın adamı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ve oradan hareketle kimi insanların da okuduğu son köşe yazısının adamı olduğunu, kimi insanların da dinlediği son haber mülteninin adamı olduğunu işaret etmeye çalışmıştım. Oscar Wilde elbette bu kategoride değil. Bir kere şunu söyleyebiliriz, en azından ben kendime öyle söylüyorum. Zeki bir adam ve yaşadığı toplumun bütün çelişkilerini bir nevi kalemini mikroskop gibi kullanarak görmüş ve kağıda dökmüş bir adam. da çok da ilginç bir şey yaşamıştım ben o romanı okur iken. Neydi? Şimdi insan herkeste var mıdır böyle bir şey bilmiyorum da. Mesela yorum yeteneğini tartar. Ya bende yorum yapma yeteneği var mı? Örneğin Mesela benim Türk medyasında Ayhan Işın Kitap okuyanı dediğim bir köşe yazarı vardır. Yani bu yorum, bu tespit ne kadar doğrudur. Mesela bir başkası işte Türkçeyi güzel kullanmasıyla met edilen Osmanlıca terkipleri sıklıkla yazılarında kullanan, esprili bir dili de olan, fotoğrafı da sakalsız, bıyıksız olan, böyle tajim, haraç bir yazar diyelim. Mesela onunla ilgili şöyle bir benzetmem vardır benim. Cami avlusunda fıkra anlatan sempatik adam. Şimdi elbette bu ikisini kitap okuyan Ayhan Işık, Ayhan Işık'ın kitap okuyanı veya cami avlusunda eee fıkra anlatan hoş adam. İspadeleri bir küçümsemeyi içerisinde taşıyor bu. <gülüyor> yani bunun lavacımı <gülüyor> yok bu ortada. Ama ne yalan söyleyeyim yani bunu zaten ispat etmek gibi bir niyetim yok. Çünkü böyle bir derdim yok. Ama kendim ne zaman böyle bu insanların buna benzer başka şeyler de var tabi. Yazdıklarına şahit olsam belki hep kendime yontuyorum tespitimin hep haklı olduğunu görürüm şimdi belki bende bir zaman böyle bir şey oldu işte yorum yapma bir insan, özellikle insanlarla ilgili yani şu insanı anlatırsan bana iki cümleyle nasıl anlatırsın? bana şu insanı bir cümleyle anlatırsan nasıl anlatırsın? belki bu soruyu çok fazla şimdi seslendirdiğim için Oscar Wilde okurken de daha doğrusu Oscar Wilde üzerinde düşünürken de Oscar Wilde önemli bir yazar, eşcinsel bir yazar ve eşcinselliği ortaya çıktığında bir yüzyıl önce eşcinselliğin lanetlendiği günlerde ağır hapis cezalarıyla cezalandırılmış bir anda kendisine verilenler kendisinden alınmış ...ve dışlanmış bir adam, zaten Oscar Wilde'ın son günleri de... ...işte o dışlandığı günlerine ışık tutmaya çalışan bir roman. ...ve nedense bilmiyorum... ...Oscar Wilde'ı ben bir heykele benzetmiştim... ...yani batıllaşma diyoruz ya... batılaşmanın iddialarının mücessem hali... ...yani cisimleşmiş, cisime dönüşmüş... Bir heykel halinde meydana çıkmış, yol kesen, hani kimi, kimi heykeller, daha doğrusu heykellerin çoğu nedir? Yolların kestiği meydan ortaya konulur, yani ben buradayım ulan der gibi, amiyane tabirle. Fakat bir şeyin mücessem hale dönmesi, biliyorsunuz kulağa hoş geldiği kadar göze hoş gelmez, bundan iyi kastediyorum. Mesela çok sevdiğiniz bir roman vardır. Örneğin Cengiz Aytmatov'un... Um, romanın ismini hatırlamam lazım. Bir kız anlatıyordu. Kızın ismini hatırlamam lazım. Aa, kitabın ismi kızın ismiydi zaten. Hatta filmi de çekilmiş ben filmini seyrettiğimde... Güleyim mi? Ağlayayım mı? Zeynep, Cem yok, Zeynep değil. Cemile, şimdi buldum. Şimdi mesela kitabını çok severek okumuşsunuzdur. Ama filmini izlediğinizde hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani söz mücessem hale geldiğinde her zaman... Aynı etkiyi barındırmaz. Bir şey gibidir bu mesela bir radyo programını işte dinlersiniz, beğenerek dinlersiniz. İster istemez, özel bir mesai harcamaksızın o sesi bir beden elbisesi giydirirsiniz. Bir gün gördüğünüzde ister istemez mesela <gülüyor> falan yaparsınız. Şimdi Oscar Wilde benim için tabii, benim anladığım kadarıyla batılaşmanın bütün iddialarının mücessemleşmiş çizileşmiş prototipi ortaya çıkmış. Fakat ortaya çıkınca bu iddiaların, bu sözlerin sahipleri eserlerinden memnun olmamışlar onu taşlamaya başlamışlar. Yani Oscar Wilde'ın itirazı ne? Ya ben sizin ürününüzüm sizin sözlerinize vücut giydiren benim, benim yaratıcı deham, benim zekam benim sanatım, benim edebiyatım yoksa sizin iddialarınız yine böyle işte dedikodu olmaktan kuru bir iddia olmaktan öteye gidemeyecekti onları şiir yapan, roman yapan kişiselleştiren prototip haline getiren benim tabi burada şunu söylemiş çok saf bir adam çok zeki bir adam. Ve kanaatim o ki ile işte saflığını muhafaza etmeye çalışan bir adam ama saf adamlar zekalarıyla pek korunamazlar. Özellikle real dediğimiz gerçek dünyada. Nitekim ben çok da başarılı bulmuştum o romanı. Belki bunu Peter koydun özel çabasıyla ve yetenekleriyle ilişkilendirmek zorundayız, daha doğrusu bir cümle saçma, bu, tamamen onun bir marifeti. Şayet altını çizmeye ihtiyacı hissettiğiniz bir kitap sizin için başarılı ise, önemli ise sanıyorum Oscar Wilde'ın son vasiyeti, bu noktada çok başarılı bir kitap. Şimdi Gözden düştükten sonra, taşlanmaya başlandıktan sonra, artık bir alay objesi olmaya başlandıktan sonra, bir hesaplaşması var Oscar Wilde'ın yaşadığı dünyayla. Hani şu özdeyişler, özlü sözler kitaplarında bile sıklıkla rastlayacağınız sloganlaşmış, artık... Kafelere, kantinlere, kahvehanelere kadar inmiş, efendime söyleyeyim hatıra defterlerinde bile zikredilen, yazılan bir cümlesi vardır, bir yargısı, bir tespiti vardır Oscar Wilde'ın, modern insanla ilgili. Sizler her şeyin fiyatını biliyorsunuz ama değerini bilmiyorsunuz. Canı yanan bir adam olarak ve zeki bir adam olarak Yaşadığı toplumla Belki burada İrlandalı kanı taşıması da çok önemli İbrahim Paşalı <Gülüyor> Hayli geceler. Buradayız ve başlıyoruz. Başlayalım. <Gülüyor> Teklerin geçmiyor başına şalama. bakarsanız dört hafta oldu ve buradaki teknik yetkili arkadaşlara uğrarsanız dörtte dört oldu, hiç fire vermedim. Maşallahım var, öyle diyorlar sağ olsunlar ama hala alışamadım, öyle de bir şey var. Elbette bu gece diğer haftalarda olduğu gibi bahsetmek istediğim, konuşacağım bir şeyler var dinletmek istediğim şarkılar var ve hep şuna benzetmeye başladım ya işte bir arkadaş topluluğuna Gerçi böyle cümleler kurmayı sevmem nedir öyle cümleler bir medya mensubu olarak mikrofonun ya da kameranın önünde olan virüsü olarak, Seyircilere, izleyicilere iltifat etmeyi, arkadaş, dost ve benzeri sıfatlarla anmayı <gülüyor> arz etmem. İşin gerçeği bu. Çok mu gerçekçi olmak bu? Bilmem. Sanki kendi hani rüya imiş gibi, rüya yapmaya gerek yok gibi ama daha çok ona benzetmeye başladım. Belki daha öncelerde daha çok konuşuyor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 Allah no. Yolarda müzik programı yapmak çok kolay olsa gerek çünkü en küçük şarkı on dakika. <Gülüyor>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 Aslında ben kaç zamandır, kaç zamandır, bunun cevabını bilmiyorum ama kendi içimde epey bir zamandır asaletle asabiyet, evet ne kadar asabi bir insan deriz ya, asaletle asabiyet arasındaki ilişki üzerine dikkatimi vermeye çalışıyorum. Merak etmeyin şarkı başladığında, asıl şarkı başladığında susacağım. Ne bu? Şimdi başa da atlı da Sen söylediklerimi unutmadım.